Allahumma ʿalimna ma ve bima ya rahimin. Ba'd. Dediğim gibi az önce bu haftaki mesele namazın men edildiği vakitler. Nedir? Birinci vakit, بعد Hatta tertefiyosçamız, güneş çıkana kadar sabah namazından sonraki vakit. Yani güneş doğuduktan artık tam doğ, doğma haline gelene kadar güneşin ilk ışıkları göründü artık güneş doğdu o vakitte ne yapılmış namazdan Müslüman men edilmiş gene ve daha salatil hatta takriben <gülüyor> şems ikinci namazından sonra güneş tamamen batana kadar da ne o kerahat vakti söz konusu hangi delillerden dolayı birinci hadis i̇bn Abbas'tan geliyor. i̇bn Abbas diyor ki ennen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem neha anis salati ba'de subhi hatta teşruka şems. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazından sonra güneş çıkana kadar namazdan nehyetti diyor. <gülüyor> ve ba'de asri hatta tegribi şems. Ve ikindi namazından sonra da güneş batana kadar bu iki vakitte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı namazı? Nehyetti. Bakın şimdi gözünün önünde bir Kum saat yani normal bir saati getirin sabah ve akşam öyle izikletmediyse ne yaparsın? Şimdi bu mesele gelecek inşallah. Başka bir hadiste hadis Ebil Said ondan geliyor. Radıyallahu anhukal kalı Rasulullah subh sabah namazından sonra namaz yoktur. Hatta tertefi yashims güneş çıkana kadar. Wallah salate şems. güneş batana kadar da ikindi sonra namaz yoktur. Bu hadiste Bukhari ve Müslim'in ittifak ettiği sahih hadis. Ve bu hadislerin ışığında ne dedik biz? Bu saatlerde ne nehyedilmişiz namazdan. ikinci vakit, yani namazdan nehyedildiğimiz ikinci vakit. vaktu zeval. Yani güneşin zeval vakti. Yok ortada. Şimdi günün tam ortası. Yani en tepeye çıktığı an öğlen namazının başlayışı dedik değil mi? Biz öğlen namazının vakti ne zaman giriyor dedik? Bir güneş... Çıkıp, ha, güneş... Tam tepedeyken batmaya zeval ettiği anda, mail ettiği andan itibaren öğlen namazı vakti girdi. İşte bizim şimdi konuştuğumuz vakitte bu zevalden önceki. Yani zevale başlamadan önceki an. İşte bu andan da ne yaptı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem nehyetti? O da şu hadis Okuba İbn Amir'dan geliyor. Radıyallahu anh'u anh. Dedi ki: "Salat ken-Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanha nebi sallallahu aleyhi ve sellem şu 3 saatte bizi nehyetti? Neyden? En nusalli fîhinne. O vakitlerde Namaz kılmaktan nehyetti. Al an naqtira feh inne Aynı şekilde ölülerimizi defnetmekten de nehyetti bizim nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi Türklerde bir adet var. Gece kimse defnetilmez ama Araplar gece de ölü defnederler. Yani ölü defnetmeden nehyedilen gene aynı namazdan nehyedilen vakitler peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmış? Nehyetmiş. Bu hadis de nerede geçiyor? Müslim'in tahric ettiği sahih senetli bir hadis. Demek ki sabah öyle e, Sabah, öğle ve ikindi vakitlerinde bu üç vakitte ne var? Neh edilen vakitler, namazla. Bu vakitler ne kadar? Bazı ulema demiş 15 dakika, bazıları yarım saat demiş. Vallahu alem yani çok uzun bir süre değil işin açıkçası. Yani yarım saat o ihtiyatlı bir rakam. Yarım saat iyi. Bir Müslüman mesela kalktı baktı ki güneş kaçta doğdu? 6.30'da. Takvimde öyle yazıyor. Güneş doğuş vakti. Tam uyandı 6.32 geçiyor. Ne yapacak? 7'ye kadar bekleyecek. 7'den itibaren ama oturacak. ha. Ya Nasıl olsa şu anda kerahat vakti. Bir iki, bir e, namazı işte e, vakit çıkması lazım. Kılacağım falan deyip bırakmayacak. Ne yapacak o vakitte? E, bekleyecek. Allah'a zikredecek. Güneş çıktıktan sonra namazını eda edecek. Peki bu nehideki illet ne? Yani senin bahsettiğin işte hadiste geliyor. Beyin-i Nebi sallallahu aleyhi ve fi Amr ibn Abasa. Amr ibn Abes'den gelen hadis var. Nebi sallallahu aleyhi diyor ki: "Salı salat-ı subuh. sabah namazını kıl. hatta, iş yams, hatta İşte güneş çıkana kadar bekle. Sonra inna O ne yapar? Şeytan'ın iki boynuzu arasında yükselir. Yani illet bu. Nehiy edilmesinin sebebi bu. Güneşin o vakitlerde şeytanın bu bu nasları hep ne yapıyoruz biz? Zahiren geldiği gibi iman ediyoruz, keyfiyeti bilinmeyecek şekilde. Mesela Allah Azze ve Celle yazın Suresinde de ki, Wash Wash Shamsu Tercini Mustaqar Dilha, Zalikhe Takdiru'l Ali. İşte biz güneşe de bir mustakar kıldık, Mustakar. O da bu takdir edilen aziz ve hakim olan Allah'ın ona takdir etmiş olduğu o şeyi yapar diyor. Sahih Müslim'de bu ayetin tefsirinde ne bir salasamdan bir hadis geliyor, ne bir salasam diyor ki, güneş her gün doğar ve batar bu sırada her gün Allah'ın arşının altına gelir Allah'a secde eder diyor ve kıyamet günü kıyamet kopacağı gün güneş gene arşın altına gelir Allah'a secde eder denilir ki geldiğin yere dön. işte o zaman diyor batıdan doğmaya başlar güneş Ha bu nasıl nasıl algılıyoruz aynı bu nasıl olduğu gibi geldiği şekilde teviline keyfiyetine gitmedi. işte Nebi sallallahu aleyhi ve bu nehi şeytanın boynuzları arasında yükselmesi ve meclisilerin bu dönemde Allah şey Bu dönemde ilahlarına ibadet etmelerinden kaynaklanıyor. MS! Akşam için zaten hadisinden var ben uzun olmasın diye okumuyorum biliyorsunuz hadisi. Akşam namazında da aynı illeti getiriyor Nevi sallallahu Peki, ve sellem. nehi, Nehiden neyler istisna olur? Tamam bu vakitlerde kerahat var. Haramlık yok ama. Yani bir adam bu vakitte namaz kıldı diye harama düşmez. Ama kerahat var. Yani yok münafıklık alameti değil hadis gelecek. O bahsettiğin namaz başka bir şey. Vurut vakitlerde kerahat var. Neden? Bunda istisna olan vakitler var dedik. Birincisi ne zaman? Cuma'dan önceki vakit. Cuma namazından önceki vakit bundan müstesnadır. O zaman kerahat kalkar. Ve innahu yustahabulilmeri. Çünkü bu zaman bir Müslümanın, bir kişinin namazdan önce, kabla salatu cuma, hatta yahrcül imam, imam çıkana kadar namaz kılması sünnettir, müstehaptır. Öyle değil mi? Şimdi gelecek hadis. İşte bu vakitte ne olur? Bu kerahiyet ortadan kalkar cuma günleri. Kal asallallahu aleyhi ve sellem la yaghtasir raculu yevmel cumah. biri cuma günü gitti, adam guslendi. Cuma günü guslenmek de müstehaptır. İmam şey bazı mezhebe göre vaciptir. Bazılarına göre gusül almanın cuması yoktur ama o yanlış bir görüş. O kadar önemlidir cuma günü gusül almak. Biz cumaya gitmesek de imamların durumları, kafir devlette yaşamamız vesaire bu gibi sebeplerden dolayı Adeten İslam şiarının yaşatılması adına biz her Cuma ne yapalım güzel Müslümanlar Guslenelim. Şimdi diyor ki ne biz Cuma günü adam Gusleniyor. Baytahyet Maslata minataher temizlikten de gücü yettiği kadar temizlenmiş, güzel kokular sürmüş, temizlenmiş. Sunme yakrucu falay yafraqo beynetnete. Sonra da gelmiş mescide ama. Millete eziyet etmeden geçiyor. İki kişiyi böyle ayırmadan, yarmadan. Hani bir yere oturacak ama kimsi eziyet etmeden, eza etmeden gelir. ve yusalli mâ ketebe lehu Sonra dilediği kadar orada nafile. Ucu açıktır. İki kılmak, tabi nafilelerde biliyorsunuz. iki iki kılmak aftar. İster on kıl, ister on iki kıl, ister iki kıl, ister dört kıl. Ne kadar kılıyorsan kıl. Sümme yansıtu ıza el imam illa gafar <gülüyor> lehu ma beynahu ve beynel cümel uhra. Sonra bu vakte kadar namaz kılıyor ya imam çıkıp hutbeye konuşmaya başladıktan itibaren işte o adamın bir dahaki cumaya, önceki cumadan bu cumaya kadar olan günahlarını Allah azze ve celle ne yapar? Affeder. Tab bunlar hangi günahlar? Kasıt küçük günahlar. Biz bunu daha önce işlemiştik. Büyük günahlar Allah'ın meşiyetindedir, dilemesindedir. İnşa adlebe inşa ghaferer. Eğer dilerse bağışlar, dilerse azap eder. Ama küçük günahlar ne olacak? Allah onları affettiğini vaat ediyor. Bu hadiste nerede geçiyor? Buhari'de geçiyor. Ve بهذا قال الشافعي رحمه الله مستدلا بهذا الحديث. İmam Şafii zaten bu meseleyi kendi meslebinde anlatırken bu şekilde anlatıyor ve bu hadisi ne yapmış? İstidlal etmiş. Delil almış kendine. Diyor ki ne bir başka bir hadiste ee, Şafi' el-Um kitabında Beyhaki de süneninde bunu rivayet ediyor. Anne Enne Resul'a salasen neha ani salatin nisfun nehari. Nebi salasen gündüzün ortasından namazdan nehyetti. Hatta tezulü şems. Güneş batana kadar. İlle yevmul cuma. Ama cuma günü ney bundan? Müstesna. Bakın hadis nasıl ile sabittir? Cuma gününün bu nehyedilen vakitten istisna olduğunu. Ve lil ulema kavlanin Başka alimler de bu meselede iki görüş belirtmişler. El ahl her mutlakan fil Cuma günü işte o şeyde mutlak olarak kerahiyet yoktur demiş bir tarife. Kim bunlar İmam Malik bunu demişler ve Medine ehli de böyle amel etmişler. Ne diyordu İmam Malik? Medine ehlinin amelini hüccet kabul ediyordu. Neden? Onlar sahabenin yani Peygamberin talebelerinin çocuklarıydı. Onların yaptıkları ameli ücret kabul ediyordu. Gerçi bu noktada çok fazla eleştiri almış ama bazı meselelerde haklılık payı var. Ve ikincisi ennehu yukrahu salat-i nesfun mutlaka fil cüm'a. Aslen demişler gene kerahiyet vardır bu vakitte ama mesela e, salatül mescit var değil mi? Mescide girdiğinde na, mescit namazı var iki rekat. Emir var. Emir olduğu için ne oluyor bu sefer? Kerahiyet kalkıyor demişler. Bunlar da aslen kerihtir ama bu bu sebeplerden dolayı bu kerahiyet kalkar demişler. Vallahu alem. Gene aynı şekilde hani bu nehyin kalktığı kerahat vakitlerinde nehyin kalktığı ikinci yer Cuma'dan sonra selatürrak <gülüyor> erteh tavaf bil beytil haram. Haramı tavaf ettikten sonra kılınacak iki rekat namaz var ya. Burada, bu namazda da bu amelde de kerahiyet gözetilmez. Burada nehi kalkar. Şimdi hadiste diyor ki hadis Cübeyr İbni Mut'am radıyallahu anhu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال dedi ki ya beni Abdümenaf ey Beni Abdümenaf oğulları yani la tamna uhadan tava bi hada'l beit ve salli fi ayy sa'a sha'a min'l leyl ev'n nahar yani burada bu evi tavaf ettikten sonra gündüz ve gece istediğiniz vakit bakın ucu açık istediğiniz vakit ne yapın diyor namaz kılın burada diyor nebi sallallahu aleyhi ve sellem tavaftan sonra emir var bu da ne yapıyor? Bu mezhebin bu görüşünün sıhhatine işaret ediyor. Kim? Kim böyle yapmış? Ayrıca amel etmiş bu şekilde. Yani bu vakitlerde tavaf ettikten sonra namaz kılanlar kim? İbni Abbas. Hasan, Hasanul Basri. Vel Hüseyin. Ve bazı Selef. Seleften bir kısım bunu yapmışlar yani. Ve bu mezheb Şafi ve Ahmet. Ve huve mervi an Ömer. Ve İbn Zübeyf. Ve Atâ ve Tavus ve Ebu Sevr. İbn Abbas'ın talebeleri, ashabı da hep bu görüşteler peki kaçırdığımız namazları bu nehy edilen vakitlerde eda etmenin hükmü gene burada da ne oluyor nehi gündemden kalkıyor mesela adam ikindi namazını kılmamış ya kerat vakti girdi deyip hemenle geçemeyecek hepiniz biliyorsunuz vakat <tthat> ihtilafa elim ehli'l ilm fi hukm al fi awqat al-nehi'e ihtilaf var burada iki kavil gelmiş Neyde ihtilaf var demiş ki bir tanesi la fi nehi yani nehi olan vakitlerde Böyle namazları eda etmek şeydir demişler. Caiz değildir. Kim Ebu Hanife ve Re'y görüş ashabı bunu söylemişler. Bu zayıf görüş. Onlar şunu edilmişler. "Annen Nebiye salsam lemma nama anı salati's subhi hatta tatlu'i'ş şems e'ahharaha hatta abyad'e'ş Nebi Salasen, eğer sabah namazına geç kalırsa, geç kalkarsa güneş beyazlayana kadar, hani o kerat vakti çıkana kadar beklerdi demişler. Şimdi Anladınız değil mi mesela? Mesela Müslüman sabah namazına kalktı. E güneş var. Ya kerahiyet yok. Hani namaz geçmiş ya. Bir an önce eda etmek vacip bir üzerine. Ne yapacak? Kerahat vaktinde sabah namazının farzını mı kılacak? Yoksa bekleyecek mi? Güneş beyazlayana kadar. Ebu Hanife bu hadisi istilal etmiş. Hadis de Bukhari ve ittifakları ittifakla rivayet ettiği bir hadis. Ve demiş ki bu kişi ne yapar? Bu vakitte kılmaz. Caiz değildir. Ta ki kerahat vakti çıkana kadar. İkinci görüş ise Yecûz demişler, caizdir demişler bu vakitlerde. Kimi mezhebi? Malik ve Şafi ve Ahmet ve Cumhurü Sahabe ve Tabi'in. Sahabenin ve Tabi'inin cumhuru bu görüşe gitmişler. Onlarsa şunları delil edinmişler. Birincisi kavli Nebi Salas'a Sizden biri uyuduğu zaman veya unuttuğu zaman namazı ne zaman kılsın? aklına geldiğinde veya uyandığı vakit Lek yefaretelleha illa zalik. bunda da kefaret yoktur ona Hani bir şey yoktur, bir mesuliyet yoktur böyle yaparsa. Demişler ki eğer o anda vacip oluyorsa vacip kerahiyetin önündedir demişler. O yüzden ne yapar? Kerahat vakti dahi olsa namazını eda eder demişler. Bu bu şey olan görüş. Kultu diyor kitabın yazarı ben diyorum ki ve haza huar racih tercih edilen marcuh olan görüş ise budur. Yani bu vakitte kerahat de olsa vacip neyin önüne takdim edilir? Kerahiyetin önüne takdim edilir demiş. Peki bu nehi olan vakitlerde sünnene revatip yani peygamberin sürekli yaptığı sünnetler kaza edilir mi? Şimdi burada bir şey çıkıyor. Yani peygamber sünnet kaza etmiş mi? Evet. Peygamber mı revatip sünnetleri kaza etmiştir. Bu da bu revatip sünnetlerin ne kadar önemli olduğunu gösterin. maalesef bugün işte tevhid ehli hani biraz hadis okuyorlar şey yapıyorlar ya hepsi maşallah müştehit kesince sünnetlere gerek yok farzlar yeter hani sünnet yaparsan takva böyle bir şey yok yani farza çok yakındır revatip sünnetler peygamber sarsan kılamadığı zaman iade ediyor farzmış gibi bakın dikkat edin ne kadar önemli peki burada şey midir Bitir namazını da iade etmiş. Bitir namazı şey yaparsan Müslüman zaten unutursa onu iade eder. Veya uykuya kalırsa uyandığında iade eder. Nedir? Yecuzdur, caizdir demişler. Bu sünnetlerin bu vakitler dahi olsa eda edilmesi. Hadisi ümmü seleme anneha raad nebi sallallahu aleyhi ve sellem yüsellerek bedel asr. Ümmü seleme annemiz bakıyor ki nebi sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazından sonra namaz kılıyor. Feseeltuhu anzelik ben sordum diyor nebi sallallahu aleyhi ve selleme bundan. Yani niye böyle yapıyorsun? Ya binti Ebu Umeyye. Ey Ebu Umeyye'nin kızı diyor. Seelte an rekateyn badel asır. Sen bu asırdan ikindiden sonra kıldın iki reketi bana soruyorsun. Fe innehu etani unasun min beni Abdülkays. Abdülkays oğullarından bir takım insanlar geldiler bana. Feşüheleuni an rekateyn badel zuhur. Öğlen namazından sonraki iki reket sünnet var ya ondan beni meşgul ettiler. Kılamadım diyor. İşte kıldım bu 2 rekat o namazdır. Bak ikindi vakti girmiş ikindi de çıkacak ha. Yani ta güneşin takrib artık batmaya yakın. Ne yapıyor Nebis Asım? O vakitte dahi olsa revatip sünneti müsait olduğu için o andan itibarına vacip. O ne yapıyor? Onu kılıyor. Evet, Öğlenin son sünnetini ikindi vaktinde kılıyor. Gene başka bir hadis me-ra wa ve Qais Peygamber Hasan beni gördü, ben diyor, iki rekat sabah namazı kılıyordum diyor. Ama ne zaman sabah namazı vakti geçmiş, iki rekat namaz kılıyorum. Fakâl <gülüyor> ma <gülüyor> Bu iki rekat nedir diyor? Peygamber sasam ona soruyor. Ya Rasûl lem lâm akun sallayti rekât ben kılamadım. Demek ki kalkamamış veya başka bir arıza çıkmış. Sabah namazını kılamadım. Nebi sallallahu ne bir sellem sustu. Demedi yani. Niye bu vakitte kılıyorsun? Hani bekle kerahiyet vardır, şudur demiyor Nebi bir aleyhi Peygamber sallallahu aleyhi inkar etmeyince, sukut edince ne oluyor? Bu takriri sünnet babından oluyor. Bu gibi deliller elde etmişler. Anlaşıldı yani. Bu vakitlerde neyler eda edilir? Farzlar eda edilir. Racih görüşe göre. Ebu Hanife'ye göre gene eda edilmez. edilmez. Bir de ravatib yapılır gene eda edilir. Peki sabah ve ikindi namazından sonra cenaze namazı kılmanın hükmü? Kılınır mı yani bu bu vakitlerde? Ecmal <gülüyor> ulema ala cevazis salati ala Alimler ne yapmışlar? İcma etmişler. Çünkü dikkat edin cenaze namazı normal namaz gibi değildir. Aslen duadır. Rukusu yoktur, secdesi yoktur. Öyle değil mi? O yüzden alimler ne yapmışlar? burada icma etmişler, caiz olduğuna dair. Her vakit mi? Evet, bu vakitlerde caiz olduğuna hükmetmişler. Gene ufak bir ihtilaf var, zikretmeye gerek yok ona. Yani zaten kendisi bizzat namaz olmadığı için, cenaze namazı, dua şeklinde olduğu için, burada ceva, cevaziyet söz konusudur. ben oldu mu hocam? Gıyaben kılmış, necaşını kıldığı için caizdir. <gülüyor> Mesela gene bu nehi olan vakitler var ya, bu vakitlerde hangi nafileler kılınır? Tahiyyatül mescid, mescide girindiğinde kılınan namaz. Bu mesela Müslümanlarda olmayan yani mescidimiz yok da, böyle ki böyle sağa solu mescide gidiyoruz, namaz kıldığımız, musalla edindiğimiz bir yer var. Oraya girdiğimizde ne yapalım? Bu sünnetleri ihya adına iki rekat namaz kılalım. Başka sünnet vudu, abdest namazı var biliyorsunuz. Abiler radıyallahu diyor senin ayak seslerini cennette önümde işittim. Ne yapıyorsun sen diyor diyor ben her abdest aldıktan sonra iki rekat namaz kılarım. Bu çok faziletli bir ameldir Allah bizi bununla rızıklandırsın. Ve kusuf aynı şekilde güneş tutulması. Güneş var o sırada aslında nehi var ama Nebi namaz kılmış. Ta ki diyor ki yani mesela atıyorum bir saat mi sürdü? Bir saat boyunca namazda kıyamdan ayrılmazdı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. O kadar uzun okurmuş çünkü kıyametin kopması bekleniyor o anda. Yani o korkudan Allah'ın gazabından kaynaklandığı için o olay gerçekleşiyor. Bundan korktuğu için Nebi Safası'na kıyamı uzun uzun tutarmış. Bu vakitlerde ne nedir? Gene, e, namaz cahildir. Dedik. Bu namaz meselesine noktayı koyduk. Şimdi el Ezen vel ekame Ezan ve kamet babı. Yani bunların manası şeyfiyeti nasıllığı olduğu noktası. Al ezan lügaten Arapça logatında ilan etmek demek. Açıklamak, beyan etmek. Allah azze ve celle diyor ki: bu ezzin finnasi bil hac." İnsanlara hacci ezan et. Yani allimhum onlara bildir bunu, öğret şeklinde. Allah azze ve celle ezan kelimesini kitabında bu manada kullanmış. Şer'en etta'budu lillahi taala Allah'a ibadettir elanı bi duhuli vakti salah. namazın vaktinin girdiğini ilan ederek Allah'a ibadet etmektir demiş. Peki nedir ezanın faziletleri vardır? Bunları sayacağız şimdi inşallah. Ebu Hureyre'den gelen hadiste nebi sallallahu aleyhi diyor ki: "İza nudiye lis salati edbar eşşeytanu ve lehu sirat hatta yasna'u Ezan okunduğunda şeytan nasıl kaçıyor? Yerlene yerlene kafir. Allah laneti üzerine olsun. Kaçıyor. Ta ki ne yapmasın, müezzinin sesini işitmesin diye. Ve bu diye, eğer nide şey yaparsa bitti mesela. Akval hatta ida salat hatta Aynı şekilde gidiyor, daha sonra şey gelene kadar, kamet gelene kadar e, geri dönüyor. kamet başladıktan sonra tekrar kaçıyor, tekrar geliyor. Sonra kişiyle diyor, nebi salasın nefs arasına girer. Beynel mer'i ve nefsihi yakul uzkur kaza uzkur kaza. Bunu hatırlar, şunu hatırlatır. Öyle olur ki, melem yakun hatta yazillu ercul la kem sallah. Ne kadar kıldığını hatırlayamaz hale gelir adam. Öyle bir hal alır. İşte ezanın fazileti budur. Ne yapar bizden şeytanları kaçırır, uzak tutar. İkincisi faziletiyle alakalı. Ebu el-Hudri'den gene قال o şöyle söylüyor: Inni eraka tuhbul ganem. Başka bir sahabe diyor ki: Ben görün ki sen koyunları seviyorsun ve böyle şehrin uzak noktalarına gitmeye, hani herkesten uzak dağ bayrağı çayıra gitmeyi seviyorsun diyor. Ve irakun tuhbul ganem ki mesela koyunlara inlersen, uzaktaysan, insanlardan uzaksaysan, ezdin bir sala terfasaltık namaz için ezan oku ve sesini yükselt diyor. ve innahu la yasmau maddı la ins. Yani çünkü el müezzinin o ezan okumasını işiten cin ins kim olursa olsun onu işiten yani şey onun dışında her ne gelirse aklına illa şehide lahu kıyamet. Kıyamet günü ona şehadet ederler. Kıyamet günü bu adam ezan okudu diye şahitte bulunacaklar. O yüzden biz Müslümanlar camimiz, mescidimiz yok. Mesela bir araya geldik yatsı kılacağız. Bunu birbirimize hatırlatalım yani. Yani ezan okusun bir kardeş ondan sonra namaza duralım yani. Evin içinde okusun. Şart değil yani. Biz yeter ki İslam'ın bu şiarını ne yapalım? İhya edebilelim yani. Bu hadiste nerede geçiyor? Bukhari ve Nesani rivayet ettiği sahih, senetli hmm. bir hadis. Gene Nebi Salah Aleyhisselam diyor ki El-Mu'ezzinun etvelun nâte Anne akan kıyamet. Müezzinler kıyamet günü insanların en uzun boyunluları olacaklar diyor. İnsanın boyuna kadar olacak? Atme zira. Adem babanız Adem gibi olacaksınız diyor. Atme zira bir zira yaklaşık şu dirseğim kadar, 50 santim falan. Ha? İhtilaf var. Zira şimdi hani tam bir ölçü birimi olmadığı için ama racı 50 santim falan oldu. Yani zira buraya diyorlar Araplar da. Yani 50 santim falan ortalama. Yani o da 30 metre falan yapar. Yani bütün hepimiz kıyamet günü bu şekilde haşrı olacağız. <gülüyor> ve bunların içinde de en uzun boyunları olanlar müezzinler olacaktır Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ukfa İbni Amir dedi ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yu'acibu rabbukum Rabbiniz şöyle bir adama taçyip eder. Minra'in bu adam çoban Koyunları var, dağa gitmiş. Yu'ldini bi salah namaz için ezan okumuş. Wa <gülüyor> yusalli sonra kalkmış namazını kılmış. Ya kullu Allahu aszawajal Allah der ki diyor, unvuru <gülüyor> ile ibadi. Kulumu bakın der yanındaki meleklere. Her dayu elzuni wa yokaymu sabi Bu ezan okuyor sonra kalkıp namazı kılıyor. Ya kaful minni benden korkuyor. Qad ghafertul abdi wa dhaltuhu rahmeti. Ben kulumu affettim. Onu da rahmetime soktum diyor. Ben onu cennete koydum diyor Allah Azze ve Celle. İllet ne? Kimse yok. Riya yok. Gösteriş yok. İnsanın hani çekineceği bir şey yok kılmadığı takdirde. Sadece ve sadece halis bir şekilde ihlasla Allah'a yapılan bir ibadet olduğu için Allah Azze ve Celle bu amelin karşılığını cennet olarak veriyor bunun içine siz bu hadisten her şeyi kıyas edebilirsiniz. Yani tek kaldığınızda yapacağınız en ihlaslı ameller sizin cennet milletiniz olabilir. Bunu sakın unutmayın. O yüzden gayret edin ki tek kaldığınızda Allah'a ne kadar daha fazla ihlaslı ibadet edebilir. İnsanlar için nedir? İnsanlar içinde herkes zaten ihlaslıdır. Önemli olan kişinin takvasının ihlasının yalnız kaldığında ortaya çıkmasıdır. İşte Allah Azze ve Celle de böyle kullara mağfiret ediyor. Bu hadiste olduğu gibi. O yüzden ezanın büyük bir neyi var? E, fazileti var. Yani başka bir Hazretleri bir Aslam قال El imamun damin Güvenil imam, Güvenil Vel muazzinin mu'temin Ve emin şey Müezzin Ve erşedahullahu le'imme Eğer imam güvenilir olursa Allah ümmeti ne yapar? İmamları irşad eder o zaman. Ve gafara lil muazzinin Eğer müezzinler de eman ehli insanlar olursa var Allah da onları bağışlar. Neden Nebi Salas'a böyle söyledi? Şundan dolayı şöyle söyledi. Şimdi müezzin ezan okumak için yükseğe çıkar ya emin olmasının sebebi sağda solda harama bakmaması başkasının mahremine gözünü dikmemesi ve vaktin girdiği noktasında haber veriyor bu adam haberci adil olması lazım. Öyle değil mi? Adil olmayan haberinde sözünde doğru olmayan bir adamın nasıl haberine itibar edilir ki? Hatta burada ihtilaf düşmüş. Bazı ulema işte demişler fasığın işte ezanı kabul edilir mi? Ne demişler? Bir kısmı demişler ki falsık olduğu için ondan düşer bu ve kabul etmez. Şeyh Hulusi'nin bu görüşü tercih etmişler. Diğer kısmı yok demişler. Fasık da olsa eza, eğer vaktinde ezanı ikram ettiyse o bizim için şeydir demişler hüccettir. Peki ne zaman işte ezan meşru olmaya başladı? Surel Adem bilmedi ne fi sünnetil fi senetil evle min el hicre. Ezan hicretin birinci senesinde. Medine hicretten sonra bir sene sonra ne yapıldı? Medine'de meşru kılındı. Sahih olan görüşe göre. İbn Ömer radıyallahu anh, diyor ki, kane yakul şöyle derdi. Kanel muslimunu hina kadimul medine müslümanlar Medine'ye geldiklerinde yestemiune. Toplanıyorlardı namaz için. ليس ينادي له ama nida ederek değil. Fe tekellemû yemen bigu konuştular aralarında. Feqale ba'duhum ittaqazû nakûsan misl en nakûs en nasara ya Hristiyanların çanı gibi çan edinin dedi. Ve qale ba'duhum işte Yahudilerin davulu gibi davul yapalım dediler. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Ya bilal kum fe nâdâ bis-salâh. Ey bilal kalk ve namaz için nida et insanları çağır. Hukmül ezan Nedir hükmü? Ittafaqatü'l ümmetü'l İslamî ale meşrû'l meşrûluna ümmet ittifak etmiş. İcma var. Aklı başında kimse bunu reddedemez. Sünnetlef ehli'l elim fi hükmü, "Hal ve vacip?" Peki bu vacip midir, müstehap mıdır? Yani vacip biliyorsunuz, terkinde masiyet vardır. Günah vardır, zecir vardır. Allah azabıecirlerinin tehdidiyle maruz kalmak vardır. Sünnetin müekket bir sünnet midir yoksa vacip midir? Ves sahiy ellezi la yemugü't tereddüt fihi fi misl ibadet ibâdâtü'l azîme. أن الاذان فرض كفايه. Farz kifaye. Burada hiçbir akıl sahibi ne yapmaz, şüphe etmez. Farz-ı kifaye bir kızım yapınca bir diğer kızından ne yapıyor? Kalkıyor. O yüzden yani şimdi biz mesela adama tevit anlattık mı? Adam geliyor diyor ki sen bunlara kafir diyorsun. Bunlar ezan okuyor. Onların ezanlarıyla namaz kılıyorsunuz. Sizin mescidiniz yok, ezan okumuyorsunuz. Bu farzı ı kifaye olduğu için dünyanın herhangi birinde bir Müslüman ezan okuması bizden bu mesuliyeti Allah'ın izniyle inşallah kaldırı veya bu beldede yaşadığımız beldede bir Müslümanın ezan okuması bizden bu mesuliyeti kaldıracaktır. Biri demiş de, ezan sünnettir. İşte ihtilaf var. Bir kısım bunu söylemiş ama Ravcih tercih bizde vasihh dedik. Doğru olan görüş budur. Anne evet. <gülüyor> Nebi sallallahu aleyhi ve sellem lil İslam. ne sallallahu aleyhi İslam alameti saydı o dönemde. Ne yaptı? Bir beldeye seriye gönderdiği zaman ne diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem? Orada bekleyin, sabahlayın. Eğer ezan işitirseniz gazve yapmayın oraya. Eğer ezan işitmezseniz oraya saldırın diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ezan böyle büyük bir şiar. Yani İslam'ın büyük bir şiar. Ennen nebi sallallahu aleyhi nebi sallallahu aleyhi sellem bunu emretti. Dedi ki söyle ashabına, sahabesine, lakum. Bakın dikkat edin ifadeye fel emrediyor. Emrül gâyip kullanmış. Eğer namaz hazır olursa ezan okuyun. Biz sizden biri. Ehadukum fel yu emmikum ekberakum. En büyünüzde imamlık yapsın demiş. Daha bu hadisler biliyorsunuz. Toplanak. imamın kim geçer? İmam Nebevi elli tane şey saymış. Biri işte demiş, yaş demiş, biri takva demiş, biri işte şu demiş. Hatta en son bak adamların yaşı da aynı, takvası da ilmi de aynı. Hangisinin karısı daha güzel ona bakılır demişler. Biraz abartılı mübalağla nereden bileceğin adamın hangisinin karşısında güzel olduğunu da. Yani bu şey yani bir şeyi anlatıyor. Temel ne? Hani en takvalı olanın imamlığa geçmesi meselesi. Yani, <gülüyor> Bazıları çok eleştiriyorlar yani bu kadar İmam Nebevi diyor yanlış hatırlamıyorsam. Ya diyor böyle şey mi olur? Ya olabilir Hatta etmiştir ama burada illeti ortaya koyuyorlar. Buradaki alakalı. Diyorum ya takva illeti var. Adamın eşi güzelse gözü dışarıda haramda olmaz yani. E sevmediği yani güzel olmayan bir kadından eğer adamı tatmin etmiyorsa dışarıda ister istemez gözü olacaktır. Zaten bu illetten dolayı takva illetine bağlıyorlar yani. Evet. Ve fi hadisi Abdullah İbn Zeyd fi el ezen. Abdullah İbn Zeyd rüyasında ezanı görüyor. O rüyada kalen Nebi ona dedi ki bu hak rüyadır. İnşallah sünne bitti erdi. Sonra ezanla şey yapmayı, nida etmeyi bir sarsanın ne yaptı? Emretti. Ezanın vacipliğine kimler gitti? Malik. İmam Malik ve Ahmet ve İmam Şafi, Ata, Mücahit, Ebu Davut, Davud ez İbn Hazm, İbnü'l-Münzir ve Şeyhül İslam İbn Teymi. Bunların hepsi ezan nedir diyorlar? Vaciptir diyorlar. Ebu Hanife ve Şafi'den gelen diğer kavil ve İmam Malik'ten başka bir kavil sünnetin müekkededir diyor. Ee, şimdi bu imamlardan bazen iki söz aktarıyoruz. Sebebini iştahatlarını değiştirmişler. Yani ilk önce mesela İmam Şafi'nin iki mezhe var. Mesela bu Kadim ve Mezheb-ül Cedid. Eski mezhep yeni mezheb. Bağdat'a gelip Ebu Hanife'nin talebeleri Ebu Yusuf'la İmam Muhammed'den ders aldıktan sonra iştahatlarını yeniliyor İmam Şafi. Böyle sebeplerden dolayı bazen imamlardan iki görüş gelmiş. ...sebebi bu. Cemaat ve kendin... tek başına şey. kendin ezan var. Tabii. Başka... ...yolcuyken... ...ezan. Yani yolcudayız, biz sefere çıktık... ...hepimiz bir yere gittik. Ezan bizden düşer mi? Hayır. Gene aynı şekilde... ...nedir? Ezan bize vaciptir. Ve sallallahu aleyhi ve sellem çünkü böyle emrediyor. Aynı şekilde. Hadis var... Hanbeliler ve cumhur ulema zaten e, burada ne yapmışlar? Muhalefet etmişler hak olan mezhebe. A, hak olan şey seferde de olsak ezanı ikam etmemizdir. Ama bakın burada cumhur hatta etmiş. Hanbelinin görüşü nasıl ezanı burada? Onu Mukimken vacip. Seferdeyken vacip olmadığını söylüyor. Peki mesela biz sabah namazına Topluca uykuya kaldık. Kalktık. Bize bu sefer güneş doğduktan sonra kalktık. Ezan vacip midir? Gene sahip görüşe göre nedir? Ezan vaciptir. Peki kadınların ezan okumasının ve kamet getirmesinin hükmü. Yani bu mesele bilinmeyen bir mesele. Lazım olan bir mesele. Evet, Mesela yani Müslüman kadınlar çok cahiller. Yani Müslüman erkekler biraz biraz elhamdülillah bir şey öğrendi. Ama kadınlar zır cahil. Mesela bir araya gelip Müslüman kadınlar cemaatle namaz kılabilirler. Erkeğin imamlığına gerek yok. Kadınlardan bir tanesi birazcık öne çıkar. Onlara imamlık yapar. Cemaatle namaz kılabilirler. Bunlar caizdir. Gelecek bu meseleler inşallah. Peki bu kadınlar, mesela bir aradalar, bunlar ezan okur mu kamet okurlar mı? Ney? La hicbu alen nisa ezan ve la de, İkamette, de ezan da vacip değil kadınlar üzerine. İnde cemahire Selef ve halef. Halefin ve selafin çoğunluğu bu görüşe gitmişler. Kalef dediğimiz seneften sonra gelenler. Ve dört imam ve zahiriler bu görüşteler. Vakad varada en esma marfu'an esma radiyallahu anha dan marfu'un olarak şu hadis geldi. Leysel lin nisa Kadınlara ezan yoktur diyor nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ne kamet ne cuma onlara yoktur diyor nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis zayıf. Ama yani zaten ümmetin cumhurunun bu konuda da görseler. Bir de zayıf hadis olunca ne oluyor bu artık? Hüccetin mesabesine ulaşıyor. Sındak telafu fî ezanin nise ve ikametine kunne mufradâtin hani Tam bu erkekler içindeki hükmüydür. Peki kadınlar kendileri bir arada kalırsalar burada ihtilafa gittiler. Yani kadın mesela bir tane bacı kendileri aralandayken çıktı ezan okumaya. Hiçbir erkek de bu sesi duymuyor. Bu nedir? Hükmü nedir? Burada ihtilaf var. Fakih denildi ki yukruh, kerih görülür. Vakil, yubah bir görüşle dedi ki mübahtır. Bir görüş müstahaptır dedi. Peki hangisi? Bakalım şimdi delillerine. Vallazi yatharu annan nisa izakun mufradatin anir <gülüyor> rijal faiza adna wa aqamna fa Bu güzeldir. Yani kadınlar vacip değildir ama yaparsalar güzel, hoş, İslam'ın bir şerrinin ihyasıdır. Hiçbir erkek duymayacaksa, kadınlar kendi aralarındaysalar, biri çıkıp ezan okuyabilir, diğeri ne yapabilir, ikame getirebilir. Valide Söğü ile İbn Ömer, İbn Ömer radıyallahu anh soruldu bu meseleden. Hal alen nisay kadınlara ezan var mıdır? Fakirbe <gülüyor> kızdı. Ve galeneh Allah'ın dikrille, zikrinden mi nehy edeceğiz onlara dedi. Yani kadınlar kendi aralarında kaldıklarında ezan okumalarından soruluyor. O da diyor, Allah zikirdir yani bundan mı nehy edelim onlara diyor. O yüzden nedir? Güzeldir ama vacip değildir. Kimdir İbni Ömer. Evet. O... Aynı şekilde Ezan ve ikamet. Wan Muhtemem İbn Süleyman <gülüyor> an ebihi babasından şunu dedi. Kal dedi ki o kunna neselu una biz insanlara soruyorduk. Diyorduk ki hal alen nisa eden ve ikame. kadınlara ezan ve ikamet var mıdır? L dedi. Hayır ve infal ama yaparsalar bu yaparsalar bu işi onlar için zikirdir Ecri vardı ve da kabul Şafi Şafi bu görüşe gitmiş Ahmet ve İbn Hazım aynı şekilde ne yapmışlar bunun caiz olduğuna gitmişler fakat İmam Şafi şöyle söylüyor Wallate abi Sautiha tu fi kadın sesini çok yükseltmez kendi nefsinde kendi duyacağı kadar şey yapar ve tasmağı sawahibatıha arkadaşları duyacak şekilde sadece diyor. Kamet de bu şekilde ikam edildi. Peki iki namazı cem ettik mesela bir sebep var. Ne yapılır? Burada "İza cum'atiṣ ṣalātān fī mesela öğlenle ikindi cem etmişiz. nerede? Arafat'ta böyle. Arafat'a çıkıldığında öğlen ikindi ne yapıyor yukarıda? Çünkü yol uzun sürdüğü için cem ediliyor. Nerede? Gecemü'l-Magrib <gülüyor> meal işe Müzdelif'e Müzdelif'e iniyorlar. Aşağıda bekleyecekleri yerde orada da ikindi ile akşamı cem ediyorlar. bi inne yoktafu bir ezan. Tabii. Şey, akşamla yatsı özür dile. Pardon. Ne yapar o zaman cem edilen namazda bir tane ezan yeterlidir. İki kere ezan okumaya gerek yok. Sadece kameti iki defa yapıyoruz. Sabah namazına taktın kardeş. Evet. Saat dokuzda. Dedik ya. Kıldın. farzını kıldın. Ondan sonra sünnet bir beysi var mı? Önce sünneti kılman lazım. Biz geçen hafta bu mesele işledik. Mesela geçen namazlarda sıra nasıl olacak? Öğlen, ikindinin önüne takdim edilir mi? İşte yatsı, akşamın önüne yatsı geçirilir mi? Bu caiz değil. Sadece özür halleri vardı. Biz geçen hafta saydık onları. O hallerde ancak takdim edilebilir. Peki ezanın vakitleri nedir? Şurutul ezan. Ezanda bazı vakitler var. Bununla bitireceğim inşallah meseleyi. Bir, sabah namazının dışında vaktin girmesidir. Birinci şart. Vakit girmeden biliyorsunuz şey yapılmaz. Neden sabah namazını bundan müstesna akıldık? Çünkü sabah namazında özel bir durum var. Ne o? Zeheben Malik ve Şafi ve Avzay ve Ahmet ve İshak ve Abu Tevr <gülüyor> ve Abu Yusuf ve İbn Hazm ile ennehu yüşra el ezan ve el vaktinden önce ezan okumanın sabah namazı vakti girmeden önce ezan okumanın meşru olduğuna bu saydığımız isimlen hepsi fetva vermişler. Neden dolayı? Şu hadisten dolayı. Li hadisi İbn Ömer enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال: "İn Bilalen yuezzimi billey." Bilal geceliğin ezan okur. "Fe kulû ve için hatta yunad İbn Ummu Mektum." Ummu Mektum'un oğlu nida edene kadar siz ne yapın? Yiyin, için. Çünkü birincisi milleti uyandırmak için sahura. İkincisi vaktin girdiğini, orucun bittiğini anlatmak. Ümmü Mektum neydi? İbn-i Mektum kördü. Biri ona diyordu ki vakit girdi, göremezdi yani. Biri diyordu ki vakit girdi, o da kalkıyordu ne yapıyordu? Ezan okuyordu. O yüzden Bilal'in ezanı, bakın normalde ezan okuyor vaktinden önce. Bu da neyi gösterir? Caiz olduğunu gösterir. İbn Mesud'dan gelen hadislerden de vesalsam kar la yemna an ahadukum min bilalin ezanı sizden kimsenin sahurundan men etmesin diyor. Fe innehu yezmin bille çünkü o geceliğin ezanı okur li yerja qaimakum naimakum. Ne yapmak içindir bu? Uyanları uyandırmak, diğerlerine işte gece vaktinin olduğunu haber vermek için. Bunun içindir yani. Evet. İkinci şahs niyet-ül ezan. Ezan'da tabi niyet de var. Her amel de var. Bunu hani ayrıca zikretmeye gerek yok. İnnemel amalu bin niyet. Amellen niyetlere göredir. Tabi Türk, bidatçı Türk toplumunun yaptığı gibi değil. 50 bin çeşit niyet uyduruyorlar ya. Yani. Niyet ettim aldım. Dille bidat bir kere bidattır yani. İbn-i Teymi'ye icma naklediyor. Ümmetin selefi diyor, böyle bir şey yapmamıştır, bu bidattır diyor. Yani dille niyet diye bir şey yok İslam'da. Niyet kalbin amelidir. Gene bu meselede, ezan meselesinde de ne var? E, niyet şartı var. Gene ikinci şart, üçüncü şarttı Türkiye'de bir ara ihlal edilmeye çalışılan Arapça okunması meselesi. Bu da nedir? E, aynı şekilde eğer Arapça dilinden başka bir şekilde okunursa sahih değildir. Kimin görüşü bu? Ebu Hanife, Hanbelilerin görüşü. Fakat Şafi burada bir istisna yapmış. Mesela kimse yok Arapça bilen. Hiç kimse yok Arapça ezan nasıl okunuyor. Yani hiç ikame etmemektense kendi dillerinde biliyorsalar onunla yerine getirirler demiş. Bir de başka bir Türk toplum bidatı ezanın okurken manasını değiştirecek kadar uzatmak. Allah diyor. Mesela Hu Akbar diyecek ya şimdi oradaki elifi uzatırsan e, Allahu Akbar olur. Yani Allah büyük müdür olur. Mana değişir yani. Buna benzer birçok nokta. İşte ezanın baştan sonuna kadar gereksiz şekilde Arapça kelimeleri uzatmak, o yüzden tecvid öğrenmek vaciptir. Sünnet değildir. Farzdır ha. Yani tecvid bilmeyen adam Kur'an okumasını doğru söylüyorlar. Çünkü orada Allah yarattı derken tıraş etti dersen. Orada başka bir halakayı halaka okursan tıraş etti oluyor buna benzer Kur'an'da birçok örnek var yani bir tane iki tane değil Allah Azze ve Celle'nin kitabıysa nasıl ki dünyamız için birçok şey öğreniyoruz oturup tecvidi de öğreneceğiz çekilecek yerler var mesela vacip olan metler var orada mecbur dört elif miktarı çekmen lazım mananın değişmesi, değişmemesi için e çekilmeyecek yerde çekince de bu sefer manayı değiştiriyorsun o yüzden tecvid öğrenmek vaciptir fazdır. başka bir şartı kelimelerde tertip olması yani ne demek bu işte Allahu akbar, Allahu akbar biraz sonra keyfiyetinin geleceği gibi bu şekilde yapılması. Bu sıranın değiştirilmemesi. Bu da başka bir şart. Başka ezanın arasını ayırmamak. Ezan lafızlarını. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. İşte aralıklı ya şimdi. Ben dönüyorum buraya şunu versene bana falan diyemem yani. Yani araya lafız kelam sokulmaması lazım. Arada bir bağlılık olması lazım. Kelam şey yapabilir mi abi? Yani mesela hiçbir şey ama yani nefes ben... Nefes almak başka bir şey. Yani başka bir dünyalık kelamla bunu bölmek, bu zikri bölmek bu yasaklanan. İfaret olabilir. Ona tetkiv. <gülüyor> Delili yoksa olur. İsmail Hadir'in bileyim. fazla soru sormayın. İsmail İsmâ... <gülüyor> Hadir'in hazır olmayanlara işittirmek için sesi çok yükseltmek. Sesi yükseltmek. Artı başka bir şart. Güzel sesli olanın okuması ki Nebi Salasam o yüzden rüyayı başka bir sahabe görüyor. Ezanın okunma şeklini. Diyor ki Bilal'e öğret Bilal okusun diyor. Çünkü Bilal radıyallahu anh sesi gür ve yüksekte. Güzel. Ömer, Ömer İbnül Hattab diyor vallahi aynı rüyayı ben de gördüm. Duyuyor bakıyor ezan öyle okuyor Bilal. Ben de rüyamda bunu gördüm diyor. Kaç dakik oldu? Bayağı uzadı. Haftaya devam edelim. Bir konu daha var. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah verirsin sünnün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa nefsimden ve şeytandandır. Bu ahire davana enel hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bendik. ashhadu an la ilaha illa enta estagfiruke ve tubu